Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım Geçtiğimiz hafta her perşembe olduğu gibi geçtiğimiz perşembede Açık Mimarlık 11.30'da başlamakta devam etmekte iken 4. İstanbul Tasarım Biyeneli'nin de basın toplantısı gerçekleşmekteydi Ben de oradaydım geçtiğimiz hafta da duyurusunu yapmıştım 4. İstanbul Tasarım Biyeneli'nin basın toplantısının ve ön izleme günlerinin ardından Cumartesi günü açılmasıyla birlikte de bu hafta izlenimler ve temaya dair küratöre dair ve görüşmekte Gördüğümüz işlere dair daha detaylı bir program yapacağıma dair nitekim öyle de yapmak planındayım. Teknik Masa'da sevgili arkadaşım Barış Demirel ile birlikte. 4. İstanbul Tasarım Bienneli Okullar Okulu başlığıyla Cumartesi günü açıldı. Aynı zamanda hem Açık Dergi'de hem de Pazartesi günleri de Açık Radyo'da olan Çelenk Bafra'nın hariçten sanat programında da kendisine yer buldu. Dinleyen dinleyicilerimiz için de ben de Başka yerlerinden tutarak biraz da aşina olmayan dinleyicilerimiz için de küratörü kimdir, teması nedir, neler görüyoruz, nerelerde görüyoruz. Ve benim izlenimlerim, ilk izlenimlerim diyeyim nelerdir üzerine de 4 Kasım'a kadar görebileceğiniz, ücretsiz olarak görebileceğiniz bu BNL'e dair de aktarmak niyetindeyim. 6 hafta boyunca 6 farklı mekanda 200'ün üzerinde katılımcının tasarıma dair ama gastronomiye, teknolojiye ya da ekonomiye kadar da farklı alanlarla da dirsek temasında olan projeleri de buralarda görülebilir. Okullar okulu A (School of Schools) teması ile gerçekleşmişti önceki gerçekleşmekte. Önceki programlarımızda da tasarım birimlerinin direktörü sevgili Denizova'yı Denizi konuk etmiştik Hasan Çengelveri ile birlikte ve direktörün temaya dair ve küratöre dair izlenimlerini ne ...aşamada olduklarını neler göreceğimize dair de ipuçlarını almıştık. Üzerinden haftalar geçmiş olmakla birlikte halen kayıt arşivimizde mevcut merak eden dinleyicilerimiz de... ...AçıkRadio.com.tr'de programlarda Açık Mimarlık sekmesindeki kayıt arşivi üzerinden... ...her programımızın olduğu gibi bu programımızın da geçmişine dair detaylı bilgiye ulaşabilir ve kaydımızı dinleyebilirler. Dördüncü İstanbul Tasarım Bienniali Okullar Okullu School of Schools başlığı ile henüz kapıların cumartesi günü açtığı altı mekanda 200'ün üzerinde katılımcının, tasarımcının, sanatçının işleri ile duyurusunu yapmıştım. Küratörü Yan Boelen, aynı zamanda Vera Saketti ve Nadine Bota da yardımcı küratörleri. Bu bienalin Yan Boelen'den biraz bahsetmekte fayda var. Yine geçtiğimiz açık mimarlık programlarında da kulakların çınlatmıştık. Fakat aşina olmayan dinleyicilerimiz için de kendisinin Belçika'daki Z33 Güncel Sanat Evi'nin ve Fransa'daki deneysel tasarım laboratuvarı Atölye Luma'nın sanat direktörü olduğundan bahsedebiliriz. Kendisini aynı zamanda Ayni Tasarım Akademisi'nin Sosyal Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın direktörü oluşu ile de tanıyoruz. Hal böyle olunca da Jan Bollen'den okullar okulu ile öğrenmekten öğrenmek başlığını taşıyan ve tasarım eğitimini bugünkü halini sorgulayan ve BNL'den ne öğrendiğimizi ne öğrenebileceğimizi soran bir BNL önerisini duymak çok da şaşırtıcı olmadı aslında. Da. Perşembe günü Basın toplantısının yapıldığını ve ön izlemesinin başladığını söylemiştim. Basın toplantısından notlarımı aynı zamanda sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda küratörün çeşitli röportajlarını da okudum ve henüz çok yeni açılmış olmasına rağmen de yerli ya da yabancı basında çıkmakta olan ilk yazıları da takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da kendi izlenimlerimi paylaşacağım programda sizlerle. Özellikle demeçlerinde ve basın toplantısında da Yanbole'nin çok vurguladığı bir konu. Bauhaus'dan yani tasarım eğitimine damgasını vuran Bauhaus okulunun açılmasından 99 yıl sonra dünyanın çok farklı bir yer olmasına rağmen tasarım eğitiminin neredeyse aynı kalmış olması. Kendisi yine de aynı kaldığını iddia ettiği tasarım eğitiminde çeşitli istisna alanlarının bu 99 yıllık süre boyunca yaratıldığını ve Bienal'in bu yaratılmış olan 99 yıl boyuncaki istisna alanı olarak değerlendirdiği çeşitli alanları eskildi amaçladığını özellikle her demecinde ve basın toplantısında vurgulamakta. Bir başka demeci örneğin bir bienal, bir BNL deneylerin ve yeni fikirlerin denenip sınanabildiği istisna alanlarının nasıl ötesine geçebilir sorusuydu. Yine çok vurguladığı BNL'in bu yaklaşımdaki istisna alanlarını esnetme yaklaşımını taşıyan BNL ile ilgili yine çok vurguladığı bir başka mesele de bu BNL'in yaratıcı üretimi sürdürülebilir işbirliklerini ve sosyal ...sosyal bağları güçlendiren bir dizi dinamik öğrenme formatı kurmayı denemesi. Ve aynı zamanda tasarım eğitim ve tasarım eğitimi hakkında da bir tartışmayı bu BNL vesilesiyle... ...Okullar Okulu e, School of Schools başlığını taşıyan dördüncü tasarım BNL'i vesilesiyle başlatmak istediğinden de... ...demeçlerinde ve basın toplantısında da sıklıkla söz ediyor küratör Jan Bolen. Hendisin aynı zamanda Salı günü Kadir Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmayı da takip etme fırsatında buldum. Yine o konuşmada bu fırsatı bulmayı deneyen bir yenilin tasarımın, eğitimin ve tasarım eğitimi hakkında bir tartışma fırsatı kovalama eğilimindeki bir yenile dair de çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. ...kurgusal, ilişkisel ya da spekülatif çeşitli alanlardaki sosyal, eleştirel ya da politik tasarım örneklerini... ...ve farklı pedagojileri, farklı işbirliklerine açık olan ve farklı çıktılara açık olan... ...ve çeşitli soru işaretleri öğrenici de bu projeleri öğrenen kişinin zihninde bırakmasını... ...özellikle amaçlayan çeşitli projeleri Biennial'in mekanlarında bir araya getirdiğinden bahsetmişti. Bu amaçla da altı farklı mekanda... Altı Altı hafta boyunca 200'ün üzerinde katılımcının çeşitli projelerini izletiyor 4. İstanbul Tasarım Biennial'i. Her bir birbirine yürüme mesafesindeki 3 kilometrelik bir rotaya yayılmış olan kültür alanlarında 6 adet. Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Peramüzesi, Arter, Salt Galata ve Studio X İstanbul'da bu projeler küratöryel ekibin, Biennial ekibinin uzun süren düşünce lerinin ardından sınıflandırılarak her mekanın çeşitli ...tematik başlıklar taşıdığı bir aslında sınıflandırma ile bu projeler izleyiciye sunuluyor diyebiliriz. Bu yürüme rotasını küratör çok önemsediğini her fırsatta vurguluyor. 3 kilometrelik bu altı kültür kurumunun oluşturmuş olduğu yürüme rotasının... ...aynı zamanda hem mekanların içinde sergilenen projelerden öğrenen izleyicinin... ...çıkıp bir başka mekanda yürürken de bu öğrenme sürecini sokağa taşıdığı... ...ve bu hem sokağın hem de içerideki serginin birbirini... ...besleyen ve tasarımla etkileşim kuran bir sokakta yürüme kurgusu taşıdığından da sıklıkla söz ediyor kendisi. Tabii bu projelerden de bahsetmeden önce şundan da fayda bahsettiğini söylemekte tekrar fayda var. Tüm bu projeler özellikle de ortak payda olarak... Tasarım nosyonunun, tasarım kavramının daha da genişletildiği ve geleneksel tasarım eğitimi, tasarım öğrenimi mekanlarını aşan projelerle birlikte bu BNL'in de Konvansiyonel bir tasarım eğitimi mekanı olmaktan yani belli mekanlarda belli saatlerde belli şekillerde öğrenebileceğiniz bir tasarım eğitimi kurgusundan da sizi çıkararak farklı bir biçimde öğrenmeye açık olduğunuzu her fırsatta vurgulamakta benim de dinlemekte dinlediğim birkaç konuşmasında da özellikle üzerinden geçtiği konular bunlar özellikle bu altı mekanlı seçiminde İstanbul'un kültürel infrastruktürünü kullanmak istediğinden bahsetmişti örneğin benim de hem arkadaşlarım hem dinleyicilerimden gelen çokça sorulan bir soru var. Neden Rum okulu örneğin bu Bienal'de kendisine yer bulamadı? Yine bir demecinde bu olan Galata Rum Okulu'nun ziyaret etmeye sıklıkla alışık olduğumuz, ayaklarımızın alışık olduğu bu mekanın hali hazırda zaten bir konvansiyonel eğitim mekanı olması dolayısıyla özellikle orada yer almasını istemediğinden bahsetmişti. Var olan bienal mekanları Akbank Sanat Yapı Kredi Kültür Sanat Peramüzesi, Arter Salt Galata ve Stüdyo X'in zaten hali hazırda şehrin kültürel altyapısını oluşturuyor olması ve birbirine yürüme mesafesinde olan bu 6 mekanın da kendi içlerinde ...kültür üretimini içlerinde şu an BNL dolayısıyla da sergilenen projelerle birlikte yeni bir dil yaratmakta kullanıldığından da bahsetmişti. Aynı zamanda da bu BNL kurgusunun her ziyaretçi bir aktif moda soktuğun, sokmasını istediğinden sıklıkla bahsetmişti. Ve burada sergilenen projelerin ortak paydasının bir... Sonuç, bir çözüm, bir solüsyon sunmaması fakat şüpheyi ve yaratıcılığı tetiklediğini ve bunun ilhamını verdiğini gördüğünü söylemişti yine demeçlerinde. Ve bu şekilde de insanların aktif bir moda sokmasını amaçladığı izleyicilerin bu projelerle birlikte yeni bir şeyler yaratmak ve yeni bir şeyler konuşmak için onların güçlenmesini, onların teşvik edilmesini amaçladığından da sıklıkla demetçilerinden bahsetti. Aynı zamanda da bu kurgu ile genişletilmiş bir öğrenim ağı yaratmayı amaçladığından da sıklıkla bahsetmişti. Aşina olmayan sürece dinleyicilerimiz için de ya da aşina olanlar için de kısa bir hatırlatma yaparak A School of Schools Okullar Okulu başlığı ile düzenlenen bu bienalin küratörünün ve kavramsal çerçevesinin okullar okulu temasının başlığının açıklanmasından sonra tüm dünyaya bir açık çağrı yapıldığını ve bu açık çağrıyı da bizim de açık mimarlıkta sevgili direktör Denizova ile birlikte de konuştuğumuzu hatırlayalım hep birlikte ve bu uzun süren açık çağrı sonucunun ardından bienalde sergilenecek olan projelere dair bir davetti bu çağrı ve tüm dünyadan 700'ün üzerinde başvuru almışlar ve yine küratöryel ekip Yambolen'in evini postitlerden oluşan dev bir haritaya çevirdiklerini ve tüm bu projeleri çeşitli başlıklar altında sergilenebilir bir kurguya sokmak için hayli yoğun bir emek sarf ettikten sonra seçmiş oldukları 120 projeyi de altı bienal mekanına çeşitli başlıklar altında sınıflandırarak soktuklarından bahsetmişlerdi. Ve bu altı mekandan da ve altı mekan altı okul olarak aslında adlandırılıyor. Bu bienalde bu mekanlardan da aslında bahsedebiliriz. Yapı Kredi Kültür Sanat Akışlar Okulu, Pera Müzesi Ölçekler Okulu, Arter Dünya Okulu, Salt Galata Zaman Okulu ve Stüdyo X Sindirim Okulu başlığı ile ve Akbank Sanat'ta Bozum Okulu başlığı ile altı mekanda gerçekleşiyor. Süremiz kısıtlı aynı zamanda izlenimlerimi de paylaşmak isterken dilerseniz... Altı mekandan gözüme çarpan, ilginç bulup dilendirmek istediğim altı işin ya da altı olgunun kulakların için kısaca çerçevelerinden bu okulların bahsedebiliriz. Peram Müzesi Ölçekler Okulu hali ilginç bulduğum bir aslında tırnak içinde okul oldu hali ilginç projelere rastladım. Özellikle Peram Müzesinde Ölçekler Okulu başlığıyla gerçekleşen bu okulda bugünün Normları, standartları, normal bulduklarımız ya da bulmadıklarımızı bilimsel ve kültürel önyargıları, politik ve sosyal normlarca inşa edilmiş bu değerlendirmelerimizi, sınıflandırmalarımızı, yargılamalarımızı tersine çeviren, sorgulayan ya da onları uyarlayan, adapte eden ilginç proje örnekleri var. Bunlardan gözümüze çarpan benim... Açıkçası en etkilendiğim işlerden biri olduğunu söyleyebileceğim Mark Henning ve katkıda bulunanlar ekibinin güven veren bir beden projesi. Güvenin nasıl ölçtüğümüz ile ilgili normal ya da güzel kavramlarıyla ilgili bu kavramlar bu standartlar normlarca sistematik yapılarca biçimlendiriliyor ya da toplumsal çevremizce biçimlendiriliyor dolayısıyla... Neyi güvenilir, neyi normal ya da güzel ya da estetik bulduklarımız aslında tamamen bu stüktürlerce biçimlendiriliyor. Bu aslında bir katın yarısına yayılmış olan ve pek çok insanın katkı koyduğu bir iş. Ve iktidarın da güvenle, ölçülüp biçilen bedenle bu değişken ve biçimlendirilmiş normal yargısıyla nasıl algılandığıyla ilgili de aslında çok çarpıcı projeler ya da işler var bu işte. Bu çalışmada özellikle güzellik ve estetik yüz diye bulduğumuz bu algı ya da politikacıların Avrupa'daki politikacıların kürsüde konuşma yaparlarken üzerine çıktıkları ve daha uzun ve daha güvenilir görünmek için kullandıkları boy uzatıcıları ya da Merkel'in euro değerinin değişken olduğu dönemdeki Giydiği takım elbisesinin renkleriyle ya da özellikle mimarlık ve tasarım öğrencilerinin çok aşina olduğu Neufert'in yani neyin normal neyin standart neyin yapılması gereken neyin iyi olduğunu gösteren Neufert standartlar ve ölçüler kitabının yer bulduğu ya da Kodak Fotoğraf makinesinin siyah tenin ve detaylarının sonunda daha algılandığının ya da her detayıyla çekilebildiğini duyurmuş olduğu 80'li yılların sonundaki pelikülleriyle çekilmiş bir dizi siyahi tenli insanın portreleriyle neyi güzel, neyi güvenilir bulduğumuz ve bunun ölçülerinin ne olduğunu aslında çok ironik bir şekilde de sorgulayan bir proje. Bir yandan da bu iş benim aklıma da yine geçtiğimiz hafta açık mimarlıkta kulaklarını çınlatmıştım Venedik Bienali izlenimleriyle. Hollanda paviyonundaki Body Work Leisure. Beden, iş ve serbest zaman. İşini, projesini, pavyonunu aklıma getiriyor. Buradaki sergide de aslında bugünün veri toplumu, data toplumu içinde yaşarken veriye indirgenmek için bir normal ya da bir standart beden alınmasından ve bunun aslında standart dışı ya da farklı olanı nasıl marjinalize ettiğiyle ilgili bugünün veri, bilgi toplumunun ilginç işler vardı. Biraz da yeren taşlayıcı işler vardı. Mark Henning ve katkıda bulunanların işi hakikaten bir yama gibi farklı olan güzeli ya da normal olan bedenleri aslında birbirine ekleyerek üzerinize giyebileceğiniz ve böylece neyin normal neyin güzel ya da neyin kabul edilebilir olduğunu da aslında ironik bir şekilde gösterdikleri işlerini. Ziyaret etmenizi öneririm bir başka okul arterdeki dünya okulu kapitalist büyümeyi gezegenin doğal kaynaklarının önüne koyan anlayışı sorgulayan bir okul arter zaten vitrininde de arterin aslında giriş katı bir vitrin gibidir ve her sergisinde İstiklal caddesinden geçen kalabalığla iletişime geçer ve o kalabalığın etkileşime girebileceği çeşitli işler olur. Türkiye'den ve Yunanistan'dan depremi yaşamış olan insanların kolektif olarak oluşturmuş oldukları deprem anıları ve depreme dair hatırladıkları ile olan desenler aslında İstiklal Caddesi'nden geçenleri karşılıyor. Dünya Okulu başlığı ile sergilenmekte olan Tasarım Bienalinin bu bölümünde bu sergisinde. Gezegenin kaynaklarının tükenişi deprem gibi doğal afetler, evrim ya da adaptasyon gibi olguları inceliyor Arter'in katlarına yayılmış olan buradaki sergi. Afete hazırlanmak, hayatta kalmak özellikle burada da ve açık radyoda da açık Mimarlık dışındaki programlarla da sıklıkla konuşulan konular burada çok sevdiğim Sandi Hilal'in de bir parçası oldu. Sulsol Sal kolektifi aslında yeni isimlere de açılan bu kolektifin aslında bir kata yayılan ilginç projeleri de içeren çalışmaları var. Burada afetlere hazırlanmak ve hayatta kalmanın yanı sıra bu afet yaşandıktan sonra ne yapmalıyız, doğaya ya da hayvana mı dönmeliyiz, ilerlemeli miyiz, olası? Senaryolar, olası kurtuluş senaryoları ve bunlardan ardından yeni kaynaklar üretebilir miyiz? Bir kurtulma paketi, survival kit mümkün müdür gibi sorular ve bu soruların cevabı olabilecek spekülatif projeler kendisine yer buluyor. Örneğin Europe in Africa, Afrika'daki Avrupa projesi. Theo Deutinger'in ilginç bir projesi var. Tunus ve İtalya arasında 99 yıllığına kiralanan bir ada ve burada aslında spekülatif bir projeyle Akdeniz'i geç, geçmeyi çalışan mülteciler için ya da göçmenler için bir geçici şehir olabilir mi? Ve olabilirse bunun nasıl bir kimliği olabilir ve nasıl bir mimarisi olabilir? Bu bir brikolaj adamı olur acaba gibi devam eden senaryoları da görebileceğiniz çeşitli işler var. Tabi buradaki bütün işleri gör, görürken de bir yandan sevgili Eray Çaylı'nın da çok kulaklarını çınlattığımı söylemeliyim. Yine bizim kayıt Arşivimizden ulaşabileceğiniz açık mimarlığın bir programında sevgili Eray Çaylı'yı konuk etmiştik. Ve onunla afeti toplumsallaştırmak meselesini konuşmuştuk. Nitekim bu sergiyi gezerken tasarım bienalindeki Jizek'in Antroposene hoş geldiniz makalesini epey düşündüm. Mehmet Budak nefis bir şekilde çevirdi o makaleyi. Kim suçlu diye aslında soran bir makale bu. Ve kim suçluyu sorduktan sonra yanıtlarda da belki Tersine çevirmemiz gerektiğinden de yanıtı bahseder Zizek. Bugünkü doğal afetler ya da insani katastroflardan herkesi etkileyen ortak bir tehdit ve bu tehdite karşı cephe almalıyız diye büyük söylemler, büyük anlatılar dolaşır. Fakat Zizek bunu sorar bu Gerçekleştiğinde gerçekten herkes ortak bir şekilde mi etkiler bu tehditler ya da gerçekleştiğinde herkes bundan ortak bir şekilde ya da eşit bir şekilde mi etkilenir diye yani bunun üzerinden de imkansızın normalizasyonundan bahseder. Yani savaş sayesinde ve bu ortaya çıkan kriz sayesinde evren... Evrensel olanın, monoton toplumsal hayatın somut ve organik tatminleri karşısında aslında haklarını yeniden tesis ettiğinden de ironik bir şekilde şeyecek bahseder bu makalesinde. Bir yandan da bu Arter'deki sergi bana geçtiğimiz haftalarda bulunduğum Lizbon'daki Maat Müzesi'nde devam eden Ecovisionaries, Arten Architecture After The Anthropocene sergisini hatırlattı. Ekovizyonlar Antroposen çağından sonrasında sanat ve mimarlık diye çevirebilirim bu sergiyi. Yani Antroposen son zamanlarda üzerine çok konuşulan çok Kulakları çınlatılan ve özellikle sergilerde de ve bu arterdeki gördüğümüz okuldaki Biennale'deki projelerde de sıklıkla rastladığımız antroposen aynı zamanda insan hareketlerinin etkisiyle şekillenmiş ve tanımlanmış olan yeni bir jeolojik çağın ismi aynı zamanda ve bunun arkasından bugün kaynakların tükenmesi gezegenin. Kaynakların tükenişi, deprem gibi doğal afetler ya da adaptasyon gibi durumların bu antroposan çağında ne olabileceği ya da tasarımın ya da mimarlığın buna nasıl yanıtlar verebileceği aslında hayli popüler konular. Lizbon'da da yol düşen izleyicilerimizin 8 Ekim'e kadar görebilecekleri bu sergide de işlenmiş olduğu gibi. Bir başka okul yapı kredi kültür sanatta Akış okulu, suyun, kültürün, nesnelerin, bilginin hareketlerini, etkileşimci ağlarını ve bu ağların oluşumuna bakıyor. Ebru Kurbak birkaç proje yapmış burada. Hepsi birbirinden etkileyici. Sıkça sorulmayan sorular örneğin ilginç bir iş. Göçmenlere hangi işte iyisin diye sorulan aslında bu son derece masumane görülen bu soru yeni gidilen yerde yeni kültürel kodlarla bu iyi olan işin ya da öğrenilmiş olan ya da edinilmiş olan yetinin aslında çok da iyi olmadığı yani yine bu paramüzesinde az önce kulakların çınlattığım neyin normal neyin güvenilir neyin iyi olduğunu çok göreli olduğu bu coğrafyada nasıl olduğuyla ilgili olan bir iş. Bir başka projesi yine Yapı Kredi Kültür Sanat'taki Ebru Kurbak'ın Yalnız Gezegen yani Lonely Planet. Lonely Planet seyahat eden açık radyo dinleyicileri aşinalardır. Bu gezi rehberleri aslında her gezginin de el kitabıdır. Nerede yenir, ne içilir, uygun bir bütçeyle seyahat etmek isteyenler nerelere gitmelidirler diye. Aslında bu projesinde Yalnız Gezegen Lonely Planet seyahat rehberlerinin Suriye ve Lübnan... ...baskılarını kullanıyor Ebru Kurbak ve egzotik ve güvenle yolculuk edilebilecek bir yer olarak aslında bu gezi rehberlerinde bahsedilen Suriye'nin tırnak içinde biz dışarıdakilerin zihninde bugün aslında nasıl bir başka rehbere dönüşebilmiş dönüşmüş olduğu ile ilgili bu rehberi aslında bir nevi karalayarak yırtarak üzerine post-itler yapıştırarak tekrar üretiyor Suriye'den yeni buraya göçmüş olan insanlarla göçmenlerle yaptığı çeşitli röportajların ve konuşmaların sonrasında bozum okulu Akbank Sanat'ta gerçekleşiyor var olanı bozarak işlerini değiştirerek yeni işlevlerle dönüştürerek bozum okulu çeşitli projeleri sergilemeyi amaçlıyor. Özellikle teknolojiyi insan ve makineler arasındaki karmaşık ilişkiyi inceliyor. Akbank Sanat burada özellikle çok küratörün üzerinde durduğu Nurhoro Sanalının "Halletmek" başlıklı projesi, yani tam Türk işi olmuş diye bizim aslında tabir ettiğimiz kendi aramızda gündelik dilde diyeyim insanların aslında şehirlilerin sezgisel olarak atok -ok yöntemlerle hemen yerinde halledi verdiği yapı verdiği aslında işleri bir nevi kataloglandırmış ve arşivlemiş ve proje son derece ilginç olmakla birlikte örneğin projeyi gezerken tasarlama ya da bir tasarım nesnesi olma kaygısı Taşımayan ve sezgisel olarak ortaya çıkan, halledili veren bu nesnelerin ya da projelerin kataloglanıp aslında bir tasarım bieneli çerçevesinde sergileniyor olması bana ilginç geldi. Bunu da tartışabiliriz daha sonra. Salt Galata Zaman Okulu başlığı ile sergileniyor ve zamana temas eden de çeşitli projeler var. İlginç bir tanesi zamanı Google'da durduran... Dokumacılık projesi Emily Röndal ve katkıda bulunanlar isimli aslında katılımcıların projesi. 20'den fazla el dokumacısı tekstil Türkiye ve emek kelimelerini Google üzerinden arıyor. Ve ilk çıkan görselleri gördes düğümü tekniğini kullanarak dokuyorlar. Google arama motoru üzerinden aslında bir arama yapıp saniyenin... Belki de yüzde biri kadar hızlı bir zamanda gördüğümüz ve hemen geçtiğimiz bir yerde tükettiğimiz bu imgelerin görselleri tekrar dokuyarak ince ince onlara bakarak ve işleyerek başka bir şekilde aslında onlarla etkileşime girmeyi deneyen bu proje son derece ilginç bir projeydi. Stüdyo X Sindirim Okulu başlığıyla gerçekleşiyor özellikle yemek kültürünü geleneklerini çevresel etkileri yerli kültürel bilgiyi inceliyor Sindirim Okulu. Burada da halk eczanesi... ...İğit Artı kolektifinin ilginç olan işlerden biri... ...özellikle... Yalnızca toptan satın alınabilir ya da elektronik kollarıyla bildiğimiz bu endüstriyel gıda takviyelerini ya da doğal gıda takviyelerini kaynakların tükendiği ve yeni gıda teknolojilerinin ilerleyeceği ve tek bir haptan aslında tüm bize yetecek olan vitaminleri, mineralleri ve proteini ve diğer katkıyı alabildiğimiz muhtemel geleceğinde neler olabileceğini araştıran ve aslında bir açık kaynak bilgiyi toplayan ve kaynaklarını yaratmaya da devam eden katılımada açık bir proje olarak Devam ediyor demişken aslında şundan da bahsedebilirim halk eczanesinin açık kaynak projesinin devam ettiğinden de bahsederken tasarım bir yerlerindeki bu 200'ün üzerindeki katılımcının işlerinin büyük bir kısmı devam etmekte olan projeler onların notlarını da görebilirsiniz İş, işlere baktığınız zaman da kimilerini anlamanız mümkün dolayısıyla bu öğrenme sürecinin devam ettiğini ve projelerin araştırmasında devam ettiğini Devam etmekte olan birbirinden farklı pedagojiler ya da yöntemler, işbirlikleri, araçlar çıktılar, gayeler ya da spekülasyonlar taşıyan bu projelere dair çeşitli soruları kafanızda biriktirdiğiniz bir bienal olarak gezdiğinizi söylemem mümkün. Benim bienale dair aslında bir sorum evet altı mekanlı yayılmış 200'ün üzerinde hepsinin çok emekle oluşturulduğu ve büyük bir tutkuyla oluşturulduğu ve... ...ilginç yöntemleri kullanarak çok soru işareti uyandırdığı apaçık ortada olan bu projeleri öğrenmek. Evet fakat öğrenmekten öğrenmek başlığını taşıyan bir Bienal'de bu öğrenmenin de aslında yine yan yana konmuş işlerin... ...bir bir gibi aslında bir araya getirmiş olan bu işlerin her birinin önünde durarak yine belli saatlerde... ...yine belli mekanlarda ve yine belli biçimlerde aslında öğreniyor olduğunuzda... Ben de soru işareti olarak duran aslında bienal'i gezdikten sonraki bir izlenimim oldu. Yani bienal öğrenmekten öğrenmek başlığını taşıyor. Evet, öğrenmek. Fakat bu öğrenmenin biçimleri ya da bu öğrenmekten ne öğrendiğimiz burada bir soru işareti. Örneğin şöyle bir aklıma takılan başka soruyu buradan açabilirim. Mesela Salt Galata Zaman Okulu başlığıyla düzenleniyor. Fakat başlığı öğrenmekten olan ya da başlığı Zaman Okulu olan ve Tasarım eğitiminin istisna alanlarını açan ve böylece bir başka söyleminde yine küratörün söylemiş olduğu bienal modelinde esaslı bir değişim sağlamasını umuyorum demiş oldu. Bu modelde yine bir izleyici olarak zamanı öngörülen şekilde her işin önünde belli biçimde durarak ve zamanı bükmeden ve kullanmadan benzer konvansiyonel şekillerde, biçimlerde... ...yaşıyor olmanız... ...ya da onun bir parçası oluyor olmanız... ...örneğin hani bunun... ...Biener modelinde nasıl esaslı bir değişim... ...sağladığı ile ilgili... ...sorulabilecek bazı sorular... ...ilk izlenimlerim, hayli de kalabalık... ...aynı zamanda bir kamusal programı... ...devam etmekte, Biennale'nin kısıtlı süremde... ...aklımdaki soruları da sizlere... ...aktarmak istedim, Biennale 4 Kasım'a... ...kadar devam ettiğine göre ilerleyen... ...programlarda da bunun üzerine... ...düşünüp tartışmaya devam edebiliriz... ...okullar okulu devam ederken... ...öğrenmekten öğrenmek başlığı ile... ...Açık Mimarlığı dinlediniz, ben Yağmur Yıldırım... ...görüşmek üzere, hoşçakalın... kalın Very good. Very good. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.